Şam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle. Gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İklim değişikliğine yol açan başta kömür olmak üzere fosil yakıt bazlı projelere kaynak aktaran bankaları olduğunu biliyor muydunuz diye soruyor. 350.org Türkiye ve Change.org Taksim. Kirli Hesaplar adresindeki kampanyasında bankalardan bunu sonlandırmasını talep ediyor. Bankanızın başta kömür olmak üzere fosil yakıt enerji üreten şirketlere finansman sağlamaması için dumansız para sahası ilan etmesini talep ediyorsanız siz de imzalayın diyerek da çağrıda bulunmuş 350.org Türkiye kampanyada diyor ki geçtiğimiz yıllar içinde finansal kuruluşlar arasında pek çoğu Artık kömür bazlı yatırımları finanse etmeyeceklerini açıkladılar ve bu açıklamalar Enerji Ekonomisi ve Finansman Analizi Enstitüsü'nün raporunda da derlendi. Rapora göre yüzden fazla ülkedeki finansal kuruluştan bu konuda net taahhüt veren bankaların sayısı 300'ü aştı. Bu liste içinde Türkiye'den de bankalar var. Öte yandan çoğu banka hala dumansız para sahası ilan etmedi. Pandeminin ağır koşulları altında geçen 2020-2021 yılları arasında 77 küresel banka, sigorta şirketi, emeklilik fonu ve varlık yöneticisi mevcut kömürden çıkış planlarını revize etti ya da yeni çıkış planları açıkladı. 77 banka, sigorta şirketi, emeklilik fonu, varlık yöneticisi. Böylece 2015 yılından bu yana toplam 151 Anlamlı büyüklüğe sahip finans kuruluşu kömürden tamamen çıkmak ya da yatırımlarını sınırlandırma taahhüdünde bulundu. Şimdi sıra Türkiye'deki bankalarda kampanya Change.org Taksim kirli hesaplar adresinde. İklim krizi geleceğimizi tehdit ediyor. Bilim insanları yaşanabilir bir dünya için karbon emisyonlarını 2050'ye kadar net sıfır düzeyine getirmemiz ve karbon nötr olmamız gerektiğine bir defa daha açıkladılar. Dünyadan ve ülkemizden şehirler iklim eylem planları yaparak karbon nötr olacağı tarihleri açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de karbon nötr olacağı açıklamasını talep eden İkra Özcan, Change.org Taksim, karbon Nötr Ankara adresinde bir kampanya başlattı. Diyor ki Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa program kapsamında yayınlanan 100 iklim nötr ve akıllı kent misyonuna niyet beyan çağrısının bilgilendirme toplantısı yapıldı ve tüm belediyelerin ve iklim eylem planı yapmasına karar verildi burada. Global hedef en geç 2050 yılına kadar tüm şehirlerin karbon nötr olması. Ülkemizde bunun için öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir adım attı. Ve 2040 iklim vizyonunu açıkladı. C40 belediyeler arasına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en geç 2050 yılında karbon emisyonlarını net sıfır düzeyine indireceğini belirtti, taahhüt etti. Ülkemizin başkenti olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de dünyadaki örnek belediyeler arasında görsek ne güzel olur. 8 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte Büyükşehir Belediyelerinde İklim Değişikliği Dairesi Başkanı, il ve ilçe belediyelerde ise İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kurulma zorunluluğu getirilmişti. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş 26 Kasım 2020'de İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü kurulduğunu ve eylem planı hazırlamak için ilk adım attığını açıkladı. Bu umut veren bir gelişme. Güzel ülkemizin başkenti, güzel Ankara'mızın geleceği için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de karbon nötr olacağı tarihi açıklamasını istiyorum demiş bu kampanyada. Change.org Taksim Karbon Nötr Ankara diye adresi var. Her gün binlerce ton atık çöplerin yolunu tutuyor. Çoğunlukla ambalajların oluşturduğu bu atık yığınını önemli ölçüde azaltmak adına cam metal plastik içecek ambalajlarını sistemi ile geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak ve çevre kirliliğini azaltmak mümkün. Bengümet'e de işte Change.org Taksim deposito sistemi adresinde başlattığı kampanyada bir yıllık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020'de devreye girmesi beklenen Depozito iades sisteminin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekrar ertelenerek bu sefer 2023 başında yürürlüğe girmesinin gündemde olduğunu ve bu izni vermeyeceğimizi belirterek sözlerine şu ifadelerle devam ediyor. Her gün doğaya karışan tonlarca atık havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirliyor. Özellikle petrokimya türevi olan plastik atıklar doğru bertaraf edilmediğinde büyük ölçüde karbondioksit gazı atmosfere salınıyor ve iklim krizi derinleşiyor. Ülkemiz Akdeniz'i plastik atıklarla en çok kirleten ülkelerden biri. Depozito sistemi 1 Ocak 2021 itibariyle uygulamaya konulacaktı. Bir defa ertelendi, şimdi tekrar ertelenmesine izin vermeyelim. Geri dönüşüm eğiliminin yetersiz olduğu ülkemizde depozito iade sistemi hem bizlerin hem de diğer canlarının sağlığını korumak Kirliliği ve karbon ayak izimizi azaltmak adına en etkili çözüm önerilerinden biri. Sonra olmaz. Şimdi harekete geçmeliyiz. Kampanya Change.org Taksim Deposito Sistemi adresinde. Ben Uygar Esmi, Change.org Özel Haber Programı'nı derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.